Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümrası, Radyo Tümrün doğum günü bugün sevgili dinleyiciler 31 Ocak 2014 Cuma sabahından günaydın diyoruz hepinize, hoş geldiniz efendim stüdyomuza Bir doğum günü partisi var ki sabahtan mazotu çekmeye başladık Kahve, çay, karıştırma diyor Yok ver kahveyi, la. ver çayı la. Ay, arada bitki çayı bile içtik ya. Hadi canım. Oğlum, evet bir dakika niye bitki burada? Çayı ne, bitki çayını ne nerede bulduk ya? Bitki, bitki çayı, çayı Abi birisi de bitki çayı getirmiş. Evden getirmiş. <gülüyor> arada ona da çektik. Sevgili izleyen sabahtan doğum günü partisi böyle coşkulu oluyor işte. Valla inanılmaz inanılmaz. Ne oldu bunda bir şey mi var? yok. Şey gayet ediyorum. güzel gayet güzel. Bir taraftan da acayip net geliyor sesin Fahir. Öyle Sanki mi? hepimiz mikrofondan konuşuyoruz. Sen gönlümüzün içini istiyorsun gibi bir şey. doğru günü çalışıyorsun Ne demek de ki doğum günü be. Herkes de farklı bir etki yaratıyor ya. Zevki dinleyiciler tam 19 yıl önce 1 31 Ocak sabahında radyo tüden, tünaydın diye. Çünkü heyecan olduğundan sabahtan tünaydın diye bağırdı. O zaman doğru Türkçe kullanacağız falan diye. Aman öğlen iyi günler demeyin tünaydın tünaydın diye bazı telkinler vardı. Arkadaşımız da onun heyecanıyla günaydın yerine tünaydın diye bağırınarak yayın hayatına başlamıştım. Gerçi sabah Anladım. başlamadık bir, değil mi? Gece yarısı başladı. Gece yarısı başlandı ki gece geç saatlerdi. O da manilerdi yani o saatte başlaması da çok yani e, gündüzler çuvala mı girdi de geceliğin şey olması. Gayet de maniler bir şey. Şimdi çalacağız değil mi biz ilk şarkımızı? İlk şarkımızı gene çalacağız. Çalır canım bugün sabah akşam çalırız bugün, o şarkı. Gün boyu o şarkı, gün boyu o şarkı çalınacak. çalınacak. Tabii farklı şarkıda o onu da çalardık ama e, bu şarkıyı da bilmeyen yok. Bilmeyen demektir yok. ki ben de bugün itibariyle 19 yıllık radyoculuk. Sen 19... Çok sevdim radyoculuk mesleğini bugün burada bırakmam lazım. Evet. Yani olur mu canım? Ne, ne kadar güzel. Sen ilk yayına beraber başladın değil mi? Hı hı. İlk gün çıktın mı yayına? Tabii. 31 Ocak'ta. 31 Ocak'ta aman diye şey yaptılar. Ne yaptılar? Aman Ege bizi anca aman sen kurtarırsın. Ege, kurtarırsın. ya gerçekten? Canım. O gece var mıydın? Buradakilerden birim. Ha, o mi? gecesinde yoktu. E gece yayına başlanmış radyoda yoksa demek canlı ki... yayın yoktu ki gecesinde. Tamam canım biz niye şunu falan canım? demiyoruz ki? Yani yok diyoruz yani. yani. Biz araştırıyoruz, şey olayları araştırıp açıklığa kavuşturuyoruz. 1 Çünkü... Şubat'ta var mıydın? 31 Ocak dediğimiz zaten 30 Ocak gecesi başladı diye. 30 tamam. 31 e 30'u 31'e bağlayan gece. 30'u 31'e bağlayan gece. 31 Ocak. Evet, sonra Zabah uh -huh. oldu. Zabah Zab uh -huh. oldu. Akşamından, akşamından geldim ben. Tamam akşamından geldin. Zabah, o günün akşamından geldim. Yani 1 Şubat'ta başladın aslında. 5-7 idi benim ya. 5-7 shift'indeydin. 5-7 shift'indeydim. <gülüyor> Kafasını, kafan niye salladın şu anda? Abi çünkü 5-7 şifti diye bir şey vardı o zaman. Kafası sağa sola doğru sallanıyor. Bugün e, radyomuzun mutfağı olan yerde çok espriler, çok şakalar yaptım ben. Ha canım benim ya. 5-7 Hala o mutfakta ondan dolayı sen böyle okay, espriler... Şey. Ben bazen <gülüyor> gidip gidip ağlıyorum işte o okay. Vallahi öyle. Benim de 2 Şubat'ta 18 yıl dolu yoktay. 2 Şubat mı? 18 yıl önce 2 Şubat günü bir pazar günüydü tahmin ediyorum. Burnumu çeke çeke ilk haberimi okumuştum. <gülüyor> Böyle. Ne kadar sen hava soğuk ya. Yani. Kasım. <gülüyor> Kasım. Ee, sen de haber mi? Evet. Tabii canım. Sene? Senesini tam şey Senesini söyleyeyim. Yani. Senesini. <gülüyor> 97. 97 mi? 97. 97. O zaman 19, 18, 17 tam böyle gençlik <gülüyor> yıllarını yaşıyor meslek. Böyle bir dakika ya, <gülüyor> yani. evet tabii canım. 97 dönüş. doğru 97. 98 99 o Çelenk, o zaman, Oktay öküm. Demirci diye geçer. Çelenk diye okumuştum ben de. Burnumu çekmedim belki ama 10 Kasım'da 10 Kasım Klasik 10 Kasım Haberlerinde Mozele'ye Çelenk Koyulduğunu iddia etmiştim Ben de ilk anonslarında Radyomuzun Frekansının Yani şey O zamanlar böyle bir Taşma vardı bilmiyorum da Sakma olabilir 103 103.5 Böyle arka arkaya Anons yapıyorum ben Kendim masada hmm, değil. Ondan sonra Açım 103.5 103.5 mi dedin? Onu <gülüyor> da Ne diyorsun? Bilmiyorum <gülüyor> 103 FM radyo ne diyosun bilmiyorum, bilmiyorum diyor bir rakamı tutturamamıştım acıktıydı ama sonra zaten o zamanla frekans da oynuyordu FM103 radyo diye başlamıştık ya, ya. Ha, ondan ondan hmm. tabi o zaman bir de hepimiz kapatör ediyor dinliyorduk böyle bir 9.5 diye bir noktadan sonra bir şey söylenecek diye Aliy ben galiba diye şey uydurmuştum. Sadece 103 <gülüyor> demek şey geliyordu. Sırf benim o şey ihtiyacım <gülüyor> yüzünden 103'ten 103.1'e kaydırdılar bu çünkü manyak manyak konuşacaklardı. İlk başta 103'tü değil mi? Evet. Efem 103 Radyo Ot'tu. Efem 103 Radyo otu. Güzel de cingle hazırmış şimdi. <gülüyor> çok evet, güzelmiş evet ya. Hiç, o zaman cing hiç kullanılamayan <gülüyor> cingleleri. Aşiretan çıkardık. Vallahi. Bu arada ilk e, benim 10 kasımdaki e, çalen koyulduğunu iddia ettiğim <gülüyor> haberin e, pasını da sen atmıştın Ege. Hadi canım. Evet. evet. Şimdi, Pasör Ege kayacak. Şimdi çok genç içerik bir arkadaşımız şey. var. Yo. Safe in these arms çalıyordu galiba. Kim söylüyordu bu şarkıyı? Safe efendi. Hadi onu çalalım o zaman. <gülüyor> Hadi çalan çok Hiç. da güzel şarkı. Bu sefer ama e, Safe in these arms'tan sonra reklama sen pas at. Reklama mı? Aha. Evet bu sefer ben sana pas atayım sen de reklama şey yap. Evet Oktay Demirci pasör olur. Hayır sen de EG pas at o zaman. Tamam. Bayağı top dönecek sevgili dinleyiciler. Hazır döndere döndere evet. paslaşacağız. Şarkı böyle. güzel. Şarkı ortak tatlı <gülüyor> Şarkı güzel ortak şarkı. tatlı Daha ne isteriz ki Hava tatlı. serin Evet Ne bileyim topladım havalar ya? yapılıyorsa her şey Serin ne ya Ben Ortak tatlı olduğuna inanıyorsun da havanın serin olduğuna niye inanmıyorsun Şimdi şöyle yapalım Şu bir şekil Biraz bir biraz bir günaydın dedik mi biz dinleyicilerimize anladım. Anladım. Anladım. Parti, de, parti falan dedik Aa, Anılarla coştuk anılar, o yüzden anılar yani. anılar Şöyle ediniz. yapalım şimdi biz bu şarkının sonundan konuşalım da Hakikaten çok güzel şarkı ya bu sefer de reklam için erken oldu. ilk şarkı diye buluşalım. söylemiyorum, hak kadar çok güzel şarkı. Çok ayıp oldu. Şimdi saçma sapan bir şey oldu. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Lel, lel, lel. biraz sesi iyi olsaydı, burası tam aynı yapılacak bir şey ama bir şans verelim isterseniz. Lel, lel. La la la la, la, la, la, la, la la la la ay ay ay ay hiç yapmıyor. Hiç olmuyor tamam, ya. Hiç olmayınca Sözlerini bile abi. tutturamıyorum. Aynı olmayınca da çok çirkin oldu. Resmen evet, kakafoni oldu yani. Hiçbir şey olmadı. Senfoni yerine resmen yani kakofoniye dönüştü. Neyse canım Anılarla 19 yıl adlı e, belgeselimize şöyle bir göz atalım tekrar. En son Oktay bir pas attı. Ee, o pasla beraber seyfimdik. Direkt açacaktık. Şarkının coşkusuyla onu da onu da atamadık. Atladık. Da atamadık. Yani atamadık. <gülüyor> şarkıyı aynısını yapmaktan olsun be Oktay olsun. Ee, Anılarla yüreğini kanattın. Kimin şarkısıydı Anılarla Söner. Yüreğini kanattın. Senin Söz vermiştin ben ama sen beni aldattın. İstemizi istemizi tamamen bir sileyim. Tamamen böyle tadımız bizdeyle. Tamamen bir eski Radyo Oktu'nun ilk zamanlarında gece çalan şarkılardan şöyle bir devam edelim güzel. Tamam, bir güzel. derleme, bir potpori hmm. mi yapacaksın? Tabii tabii çok güzel potporilerim tamam. var aslında. Hatta Ama eksilisi. biraz duygusal dakikalar olacak çünkü o zamanlar hep geceleri şey yapıyorduk. Ne? Geceleri, geceleri, geceleri, geceleri çalışıyorduk. çalışıyorduk. Geceleri de en duygusal olduğumuz. Duygusal şarkılar olsun canım ne olacak? Ne bu? Ay vallahi merak et sabah sabah herkesin Asapları As bir bozulsun. Haydi hafta sonunda gözyaşlarıyla girelim. Bir bir Rialto çalalım bence. Tabii tabii. Bir Rialto çalalım. Sen de Rialto severler hakikaten. Ben çok ben çok severim. O da hakikaten Radyo sık sık çaldığı değil mi? Bir o var mı listemizde? Az az ve sık sık çaldığı parçalardan bir tanesi. Dinleyicilerimize de sor isterse Oktay Twitter'dan. Eskilerden ne geliyor aklınıza? Soralım. Radyo dinleyip e, Radyotu'da duymaya alıştığınız şarkılardan bir. Ben bana bir dinleyicimiz yapıyorum. demişti. Yani dinleyicimiz demeyeyim de arkadaşımızı da. Bana elementeri çeker misin demişti. Elementeri mi? <gülüyor> <gülüyor> elementeri derken demiştim. Lemon Tree oldu. <gülüyor> Bayağı aylar sonra ortaya çıktı. <gülüyor> Onu da çalalım hakikaten. Elementeri'yi de çalalım. E, sevgili Ege'nin Sevgili Düğününde çalmış. Sevgili bir şarkıdır. Elementeri değil mi? Gün boyunca şey devam edecek zaten. Radyotu'da... 19 yılın en iyi şarkıları 103'ten bire geri sayım var. Belki bunlar o listede yoktur diyerek de biz de araya elementerleri falan atıyoruz. Yasarım atalım. Unutulmuştur belki de. Unutulmaz ama hani ya gözden kaçtıysa kimseye de mahcup düşmeyelim. İnsanlar derse hani burada elementer yok diye. <gülüyor> elementer değil efendim o. Elementerleri <gülüyor> çalarız, zambileri çalarız. Zambi Aa de vardı tabii ya. Zambilere gelesin. Ama zambi daha eski bir şarkı olduğu için yani, Elementary zambi galiba tam aynı dönemmiş. Aynı aktarı. dönem değil canım. Zambi daha eski. Zambi ile ilgili şöyle bir benim hatırladığım şey vardı. Bu çok sert bir şarkı bunu. Radyomuzun formatına çok sert. diye <gülüyor> uzun Kesinlikle uzun. çalamayız çünkü insanları isyana teşvik ediyor. Zamanız katli kuralları. bulduk <gülüyor> mu? Rialto'yu bulduk mu? Rialto'yu da koyalım. Rialto. Vallahi koyalım ya. Dinleyicilerimiz ne diyor? Onlara da bir şans tanıyalım ama eskilerden. Mesela. Yani böyle duyduğu zaman radyo otu ile duydukuz bu falan dediğimiz şarkılar tabii, tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. Yani bir rüzgar esti ta eskilerden. Hadi eskilerden kim var başka? O şey şarkısını çalalım diyeceğim ama o da sabah sabah şey şarkısı dediğim Midlof'un biliyorsun geceleri renk katan şarkısı. Tuvalet ihtiyaçlarını Bütün, çok insanlar evet. giderdi. 14 o. dakika süren şarkı. 14 dakika bu. süren. Bir soluk, bir uyuklama, bir mola. O bir filmin de müziğiydi bir de? Onu bilemeyeceğim Oktay. O kadar eskiye ben bile gidemiyorum. Tabii o bir filmin de müziğiydi aynı zamanda. Herhalde o filmle ilgili pek çok anısı olan insanlar da vardır. Varsa onu da. Ama sakın koyma. Yok yok canım. Peki bir öyle... sadece radyo otu da çalan bazı şarkılar var. Mesela Sun ver under the sun. Aa, under the çok sun. güzel. Torn çal, torn torn. Biliyorsun iki tane Torn vardı radyomuzda o zaman. Bir Hı -hı. Natalie Imbruglia'dan Torn, bir tane birinden daha Torn vardı. Öbür bilinmeyen kadın. Öbür bilinmeyen kadından Torn. Umarız... Mike, Zeynep Hanım demiş ki Mike and Mechanics. Mechanics. Another Cup of Coffee. Aa, vallahi çok doğru. Vallahi on numara çok bir. doğru. Hadi onu çalalım ya. Onunla devam edelim mi? Onunla devam edelim O da ya. çok güzel şarkıdır. Bu şarkı tersten çalınırken bilip radyonuzdan... Satan satan satan diyoruz. Hediye kazanmışlığım Tarsın. vardır dedim Zeynep Hanım. Bir de şey... Ee, Şarkıyı onu... tersten... So, Mike and the e tersten çaldırmışlar. <gülüyor> bir de Samba Değelsiz Lover var. Evet Samba Değelsiz Lover. <gülüyor> Onu da bir ekleyelim. Onu da ekleyelim. Madem o döneme gittik. Ne A çalıyoruz şimdi? Şimdi Mike and the Mechanics'ı <gülüyor> <çaldım. gülüyor> mechanic. Çalmayalım 35 bin yıl olmuş. Ben. Bak ça çalacağımız e şarkılar. A state of Mind dinleyicimiz şöyle demiş. Live All Over You. Bizim şarkımız değil mi? o. Jennifer Page, Crush, Crush. Elif Hanım göndermiş. Bu arada Kent müzikten stabı çalmazsak bizi levyeyle döverler. Jennifer Page'in Salınçak'ta sallandığı şarkı. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Bundan sonra Jennifer Page, Crush çok güzel giderdi de arada biraz konuşalım ya. Vallahi konuşalım, konuşalım ya resmen. Akıyor şarkılar akıyor Şarkı Eski. dinleyen adamlar olduk ya. Sorduk, radyomuz 19 yaşında, mutlu yıllar hepimize dedik ve ee, dedik ki eskilerden ne çalalım dedik ama size radyot diyor anlatan eskilerden diye sorduk. Ee, çok da çok da cevap var, yani tek tek bakacağız, uzun uzun da dinleyeceğiz herhalde değil tabii mi? Tabii tabii canım, vaktimiz bol. Vaktimiz bol, anılar bir anı anlatır mısınız diyen dinleyicimiz var mı hiç? Bir abi bir anınızı anlatır mısınız diye, 19 yıllık radyocusunuz bir anınızı, gerçi 17, 18, 19 mucizesini herhalde hepimiz... Hı. E, istedikleri yaşıyoruz. bir rakamı sayıda. Öyle yaşıyoruz. Bir anınızı anlatır mısınız? Bunca senedir diye yapıyorsunuz? Anımızı tabii anlatırız da. Listemizi Big Kenny'i aldık mı? Andırdı aldık. aldıktı mı Tamam. Bu arada 19 yıllık radyonun 15 yılda modern sabahlarmış. İşte, evet. Yani hiç de azım sanmayacak. Başka Çok bir, başka bir iş yapmamışız evet. diyebiliriz yani. Diyebiliriz yani. Şey radyo adına. Evet radyoya haberci kimlikleriyle girip bugün Tam bambaşka e, kimliklere bürünen iki konuğumuz stüdyomuzda. Sevgili Ege Kayaçık. Biz de Mart ayında o zaman Modern sabahların 15. yılını kutlayalım. Evet, kutlayalım ya. evet ya. 15. yıl. Biz bir 10. yılda kutladık değil mi bunu hatırladım? 10. yıl yapmıştık. Yapmış mıydık? 10. yıl hatırlıyorum da... yani 1500. 5 yıl yaptık. önce neredeyse. 1500. program yapmıştık da 10. yıl mıydı o tam olarak bilemiyorum ama 15. yılda yapalım ya. Böyle. O zaman da denk geliyordu tabii ya. Birinci yıl, on on yıl, falan denk geliyordu. Doğru. Aynen abi. Aynen abi. Sentezlerim isteniyor. Sentezlerim. Sentezlerim. Ve mi? haykıramadım mümkünse peş yani Haykıramadım mı? Biraz. O plak şeklinde şu anda pi kabımızda bir. Plak şeklinde ve ben arka arkaya olduğu için, Geçin, yani evet, bir yüzünde evet. o var. Peş peşe çalmak Çalamayız. imkansız yani. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> birer kopi ya... var, birer kopya dediğim, birer kopye var. Kim, kim? Hakikaten bir ara ne çalıyordu çaldık Radyo 2'u? Çaldık onu ya. Sabah çaldık. Çaldık çaldık. Radyo 2'unun 103'den listesinde o, de o, aldık mı? Yeter o zaman. Çalmışız fire. Yeter. Hayır hatırlatayım diye dedim ya. Ondan sonra başka... Ee, Kent grubu söylendi. Onu da aldık değil mi listemiz? Onu mesela? ben söyledim. Music non -stop. Kim söylediyse. Kim söylemiş? Erdem Bey söylemiş. Erdem Bey. Kurban olurum Erdem Bey'e. Öyle söyleyeyim. Smoky Bang Bang. Demiş... Ben Paralel, onu anlamadım. Paralellama. paralellama Eskilerden bir şarkı. Eskilerden. Şarkıydı. Aa doğru o da çok güzel şarkıydı. Paris Combo Attraction demiş. Tabii de programın belli Bey. sürede olduğu için hepsini olduğu için, birden hepsini çalamıyoruz. Arada eriliklerimiz illaki oluyor. Make my day de olabilir demiş. Hadi güzel insanların sabahını şenlendirseniz ya mutlu yıllar beybiler demiş. O zaman Piş. esas modern sabahlarla hatırladığımız bir şarkıyla bu saatin sonuna gelinmiş derseniz. Hangi Oh baby baby ah. Uh, i̇şte uh, böyle şarkı uh, olduğu zaman uh, uh. Oh baby baby Ne olursa olsun aynısını yapma şansımız doğuruyor <gülüyor> sevgili dostlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanları, filiz Eylül ayda bir kez daha modern sabahlarda yepyeni bir saat başladı bu yursunlar efendim neler oluyor neler bitiyor biraz da dünyamızda dönüyüm yaşlıyız ya, hoşnutsunuz şarkılarla evet. yaşayacağız şarkılar şarkılardan bir iki tane söyleyeyim ben Söyle. o arada hazırla da şimdi bir kere Ersin Bey demiş ki cüceyi yüzyıllardır dinlemiyoruz bir cüce dinlesek demişti doğrudur ama yo geçen ay çaldık, çaldık. her ya ay işte bir kere çalalım. muhakkak çalalım. tamam çalalım. Çalalım. bir çalalım. de çalalım. Çalalım. Andrew Dallas Michelle o da hakikaten bilgi anımı çok güzel hatırlattı ondan sonra hakkatten ya da hakkatten diyebileceğimiz güzel bir bizle bir de greet greet mi hı hı learners wide wide open doğru o da çok wide open diye o, onu da söyleyelim ondan sonra şarkılarınızı bekliyoruz. Tamam şeyden. siz hiç merak etmeyin. Onlar en güzel şekilde çalın. Onları şey listemize ekledik. En güzel şekilde şekilde kalan yılların eee birikmesi, yaşlanmanın hmm. bir diğer adı ve de kötü tarafı da bunlar birbiri içine Creed'in şarkısı 90'lar mıydı? 2000'lerin başı mıydı? Başı. Yeni şarkı diye ben hatırlıyorum. Ben bazı şarkıların yeni, yeni şarkı yeni diye hatırlıyorum. Evet. Creed... O çok acıktı bir şey ya. Yeni dediğin şarkı 15 senelik çıkıyor. Bir yandan sen. üzülüyorsun bir yandan. Bazı genç arkadaşlarımız var radyoda. Onlar böyle bakıyorlar o şarkı. Ne şarkı? Böyle bir şarkı yeni olamaz diye. Toto -to kutuk nokcalarmış <gülüyor> gibi bir şey oldu. Yani. Valla öyle olduk yani. Neyse... Ee, biraz da hayata dönelim. Biraz, biraz da, hayata da hayatın dönelim. acı gerçekleri. Şarkıları yüzücü. kıyamadığımız için kesin Vallahi. konuşmuyoruz ama biraz da bakalım gündeme, bakalım. gündeme bakalım. Gündemde ne var? Japonya Başbakanı'nın kendini dövdürtmesi var. A -a. Daha doğrusu zopalatması diyeyim. Ee, önemli kararlar almadan önce Shinzo Abe. Abe! E, parantez içi 59. Ee, halkın çıkarlarına yönelik önemli bir kararı imza atmadan önce tapınağa giderek baş rahiplerden birinden sopa yedi ortaya çıktı. Bunlar da gösteriliyor bayağı. Sopayı kırdırıyor neredeyse üzerinde. Paralel devlet değil mi bu ya? Başbakanı döven. Yo bildiğin rahip ya. El zopalı rahip istemiyoruz biz. Yer dövdürtmezse şey mi diyor ateşler salınsın falan diye mi konuşuyor Galiba. Sayın Allah Şi ateşler salınmasın <gülüyor> diyerek gidip dövdürtüyor mu daha soğukkanlı kararlar alıyormuş. Böyle Mesela basit kararlarda şey mi oluyor? Basit karar dedi mesela dershane yani mesela Büyük bir enerji şeyi, e, ihalesi falan filan bunlar bak. uzun bir eşek sudan gelinceye kadar da. Sağlam evet. Başit ne bileyim böyle bir üniformaların değişmesi falan evet, gibi bak, şeyden evet. önce belime belime iki tane vurun da. Şöyle şeyden bir tane. olmasın ya tapınaktaki adam şeyden sinirlenmiş olmasın. Gerçi onlar sinirlenmiyor Japon kültürünü bildiğim kadarıyla ama e, Marmaray'ın açılışında doğa ettiği Daha için olabilir. olabilir mi acaba? <gülüyor> olabilir çünkü. saygı falan deseymiş keşke o zaman. Bilmiyorum ki abi sonuçta Biz abi'yi öyle hatırlıyoruz en rahip son rahip ülkemize geldiği zaman çünkü. Tabi tabi en son öyle hatırlıyoruz bir de e, sonra bir Japon seyahati oldu galiba değil mi? Japonya'sa herhalde. olmadı mı? Çiçek ismi verildiği neresiydi? Ha doğru doğru diyorsun. O, o, o Singapur'du da. Ha o Singapur'du da. Aynı. Ama... Bize aynı. Bize aynı. <gülüyor> Bize her yer, her Japonya. her yer Singapur, Japonya'dan tai. geçti. Doğru diyorsun. Doğru. Öyle bir şey olması lazım. Galiba oralarda bir şey oldu da biz zopalandı. Erdoğan 3-5 kuruş veriyormuş bu rahiplere. E, Olimpiyatları aldılar diye iki tane de benim için vuruyormuş. Doğru. Ya normal dövme bittikten sonra iki tane de abanarak vurmuş. Ne oldu? Bu da ev. Senin Ama ben vallayı seyrettim ee, ciddi söylüyorum yani. Neyi seyrettin? Ciddi, yani. Dayağı mı seyrettin? Dayağı seyrettim. Verdim onu YouTube. Hatta artı 18 diye Ulusa yani. sesleniş diye bunu mu veriyorlar? merhaba Sevgili vatandaşlarım şimdi beni dövecekler. Ama gıkını çıkarmıyor adam ya hiç öyle şey yok Çıkarmak yani. Ellerini Japon, yere koymuş. Japon kültürü saygı üzerine kurulu olduğundan. Ya arkadaş saygıda hiçbir canı yanmıyor bunlarda şey mi yok? Sadece gözlerinden iki damla yaş şöyle süzülüp gidiyor. Sizin. Onlar da sinirden dediler zaten. Bu tam tersi de şey yapmaz mı ya? Hani mağduriyet yaratıp da abire mağdur olduk diye mi? Çok mağdur olduk. Bize zamanla vurdular, sopayla belimize vurdular. O da bak güzel. O da olabilir. Bir şey. O da olabilir o. o Pırslana da vatandaşı şey yapabilir. Ama onların kültüründe galiba öyle bir şey var. Ben böyle bir şey yanlış yaptım. Benim yüzümden diyerek böyle bir şeye gidiyorlar. Yani ne diyeyim adama ben korkuyorum da bir taraftan öyle munis sakin gözüktüğüne bakıyorsun ama yani insan da içinde diyor ki acaba bunların içinde böyle Japon kültürüne saygım sonsuz. ...değişik bir ruh hali demek ki. Yani şimdi internet yok, kullanan yok. genç arkadaşlarımız... ...Japon kültürü deyince akıllarına başka başka şeyler, şeyler de geliyor. Japon yani, kültüründe neler var? Manga Biz böyle mesela. saygı bilmem ne falan diye dinliyoruz da... ...onun <gülüyor> adı vardır. <gülüyor> onun bir adı vardır. Mankak. İnternette öyle aranıyordur yani. Ee, <gülüyor> evet. İnternet araştırmalarını da önümüzdeki ne haftalarda yer vereceğiz. Bu arada İranlılardan da uçan halı haberi geldi... <gülüyor> İran'dan hava yoluyla Almanya, Polonya ve Fransa'ya gönderilen el dokuma halılarına biz uçan halı diyoruz diyerek e, ince poşetlerle sardıkları e, uyuşturucu maddeyi motif olarak halıya nakşetmişler. İran çok halısı çok meşhurdur falan diye. Ne çok ismi varmış ya bu şeyinde. Neyi? Uyuşturucu şeyinin. Uyuşturucuyu emdirmişler en iyi de halı Emir diye halıyı emdirmişler İran halılarına Sonra nasıl sıkıyorlar mıymış halıyı? Şu anda uçuran halı o zaman. Yani hava yoluyla öyle. gönderiyorlar <gülüyor> uçan ve uçuran halı hakikaten uçan halı kafam çok iyi. Ne şey diyeceğim bu hani hava alanlarında köpekler, bulan köpekler var ya. Hı -hı. Bulan köpekler ne? Bulan Uyuşturucu köpek. bulan. Bulan Uyuşturucu köpek. Öğren bayandan sonra ortaya çıkan <gülüyor> ilk şey bulan köpek. <gülüyor> ne olsa bulurum diyen köpekler. Onlar şey mi? Ne? Nitalar mı? Müptela mı? O Onu köpekler... bilemeyeceğim. Onu sahibi. Veriyorlar onlara. Galiba sahibi bağımlı ya. Sahibi mi? Yok canım o köpekleri veriyorlar tabii. Veriyorlar mı? Hı hı. Kısmı... Sen nereden şey yapıyorsun? Sezar e, mı seyrediyorsun? Sezar, Sezar bilmiyorum. Satıyor galiba köpeklerle satıyor da. bu. O başka köpek da. Köpek bulduğunda mükafat olarak aferin ne güzel buldun diye Kurabiye köpekte. Köpek kurabiyesi falan Çok veriyorlar. Çok harmanım abi. Niye kadar heyecanlanıyor yani o köpek? Bucağı için yoksa işte... aha yakaladık falan diye mi? Bazı köpekler var öyle kriz geçiriyor. Hiç olmayacak adama şey yapıyor biraz versinler diyor. <gülüyor> Kaç defa ben gördüm yaşlı Hadi ya <gülüyor> havlaya havlaya şey yaptı Sussun diye verdiler köpeğe. Orayını da artık kokaini mi? Nedir? Foklayak. Sadece Böyle o küçük patileriyle 100 doları şey yaptı sardı sardı. <gülüyor> sardı. Kokladı kokladı çok güzel bir görüntüydü. Julian Mur gelmiş daha doğrusu gelmemiş de Türkiye için stüdyoya girmiş Los Angeles'ta. E bir kalkıp gelseydi bir zahmet yahu. E yok orada. Ülkeyi Amerika'dan, tanıtıyor ülke Amerika'dan. Nasıl tanıtılır ya? Emrah ya. var zaten abi orada biliyorsunuz. Kavukale'ye gitmeyecek mi? Kapadokya'ya gitmeyecek mi? Şimdi artık tekme... Balonla geçmeyecek gelişti. mi böyle ülkemizin üstünde? Ya bu kadın üstünde. köprüyü görmeden... Let's meet where the continents meet. Bridge together. Bunları nasıl anlayacak? Hiç. Abi o Emrah anlatacak işte. Emrah gibi ee, abi. Yücel. Ee, Los Angeles'taki biliyorsunuz kendisi... Amerika'ya En ünlü afiş tasarımcımız Afiş tasarımcımız Sadece afiş değil Çeşitli şeyleri de tasarlayan Emrah Yücel ile beraber çalışacaklarmış e, Girmişler stüdyoya çalışmaya başlamışlar Nasıl yapacaklar ne yapacaklar Onu ben hepsini burada ayarladım demiş Emrah Yücel Herhalde Banolona da bindiririz seni demiş Ondan sonra Boğaz Köprüsü'nde de şey yaparız demiş Golf Boğaz... var mı sende demiş Şu anda demiş Zülenmura. Hayal <gülüyor> gücüyle sinir. Oradan vuracaksın Olmuşlar yapabilir miyiz? Ayel güzeli sinin öyle güzelin öyle bir şey var. Ee, ne yapacaklar? Bakacağız. Nasıl bir şey çıkacak? Göreceğiz. Nasıl tanıtacaklar? Göreceğiz. Ondan sonra kaç para e, alıyor bakacağız. bu arada Julian Mur? Herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi. 30 bin lira. Günü. Türk lirasını e, Türkiye'yi tanıtıyorsun demişler. <gülüyor> dolar versin. Dolar şu sıkıntı demiş. Ülke dolar veremeyiz demiş. Ne olacak belli olmaz. Türk lirası gene iyidir demiş. Tabii canım Şimdi... Türk lirası da şey, bana atmamak lazım. Bir aralar çok hakikaten değer kazandı. Özellikle Ege'nin tanıttığı yıllarda biliyorsunuz. Coşmuştu aa, gitmişti. 6-0 birden nasıl böyle roket gibiydi o fişek gibi bomba gibi. Yani bu başbakan B ve C planlarımız var diye açıklamış ya. Evet. Herhalde evet. C planında tekrar bana geliniyor. Bilmiyorum B'yi de... E, Ege, C'de sen de bana gelecek C'de sana gelecek. Gelirsenin... O bir tane çocuk vardı o böyle bir şeyler yazmıştı. Türk parasını tanıtmıştı. O zaman bir co... Kimdi onu, onu buldum falan diye. Söylerler abi. Onun alacağı var. O zaman başın dertte. Niye abi? Başın ama? hendi. Büyük dertte. Yani şey de. yaptıysa, seni gösterdiyse başın her halükarda dertte. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Da. Şarkılarla anılara dalmak çok güzel sevgili arkadaşlar ama lütfen biraz da doğum günü coşkusunu stüdyoda yaşayalım. <gülüyor> <gülüyor> Anılar, en, en komik anı yani. galiba ben gittikten sonra. Evet gittikten evet gittikten ya ya. Ya. Çünkü sonra ben geldiğimde bayağı eğlendik ya. Pastamızı kestik işte Ege. Çok lezzetli. Ee, sağ olsun ortak tatlı benim de ortak tatlı senin de ortak tatlı. <gülüyor> Ondan sonra ya valla, onları iyi çok okur tak olmanın avantajı olduğunu anladın sen. Kuru yemişlerimizi yedik. Evet. Kuru pastalarımızı yedik. Çay, kahve, sınırsız. E, gazozlu içeceklerimiz de var. E, efendime söyleyeyim. Mehmet Bey demiş ki Black Old ilk İlk kez bu frekansta sizi de dinlemiştim demiş. Hay hay. Hay, evet, hay efendim. Ne efendim? Estafla Başımızla Radyotu, beraber. Radyotu'yu... E, Radyotu yapan... Şarkı şarkıları soruyoruz. Radyotu'nun 19. Iı, yıl dönümü. CDD doğum günü bugün. Evet. Radyotu'da duyduğunuz. Aha Radyotu dediğiniz şarkıları soruyoruz. Bu bir Radyotu şarkısıdır. Israrla isteyiniz dedirten şarkılarımız nelerdir? Çünkü biz hiçbir zaman stoklarla sınırlı izlemedik size. Sadece sizin hayal gücünüzle sınırlı izledik. O yüzden dilediğiniz kadar şarkı isteyebilir. istediğiniz kadar çaldırabilirsiniz. Bu Sadece çaldırdığınız bugün çaldırdığınız kadar dinleyebilirsiniz. Yani bir de öyle bir durumunuz var. Ee, o zaman e, şöyle bakalım yani tabii 19 senede bakalım. neler oluyor, neler bitiyor derken dünyada da bir şeyler olup bitiyor yani. Senin şey projen vardı Fahir onu yapmadın mı bu sene? Ne? Ee, 19 yılın gazetelerini, evet. ee, 31 Ocak gazetelerini Benimle, toplayıp deyip... onların başlıklarını aktaracaktın <gülüyor> Abi, bize. Top, o, evet. E... Gidemedin mi Milli Kütüphane'ye? Gidemedim. Git, git Almadılar. Çünkü bir yaştan sonra içeri almıyorlar diye zannediyordum. Hayır alakası yok. Öğrenci kimliği sordular. Yok dedim. Üyelik dediler. Yok dedim. Sanıdık biri var mı dediler ayrıntı, yok dedi Ayrıntı verdiğine göre gerçekten yani, gittin Yok evet. yok yok yok Ve verecek başka size de verecek gazetemiz yok dediler Ben de dedim ki o can, zaman, Canınız sağ olsun dedim ya O zaman canınız sağ sen evet. canınız sağ olsun Diye çıksaydın <gülüyor> Sen benim kardeşimsin can, diye çıksaydın dedim, ya. Evet ya öyle gittim orada çalışan Mehmet dedim. <gülüyor> Sen bizim dedim Sabah dedim kahvaltı edeceğiz de dedim Norveç'ten yani. bir haber verelim isterseniz kahvaltı. Ver veririm. ver ver Norveç'ten Norveç'teki ver. ne üniversitesi Norveç'in fiyortları. Fiyortlar. Fiyort Üniversitesi. Fiyort fiyort Norveç'te bir program seyretmiştim ben çok güzeldi. Güzel, güzel bir... miydi? Evet. Hı. Hep şeyi o... anlatıyordu elektriğimiz balığı yüzden kapatmıyoruz. Oslo Üniversitesi oldu. Oslo Üniversitesi de lider marka Oslo Üniversitesi. Sadakatsizliğin sırrını açıkladı Oslo Üniversitesi'ndeki. Sadakatsizliğin sırrı mı formülü mü? Bilim insanları. Formül Mesela ben çok sağlık bir adamım. Nasıl sadakatsiz olabilirim? Bunun bir formülü var mı? Brokoli miymiş? Eee. Brüksel lahanası mı? Erkek primatların... Primat mı? Sen Hı -hı. bana primat diyemezsin. Bil Benim ben demiş, oradaki adam. Demiş. Bana primat mı demiş? Sevdiğim kız bana primat dedi. Ali'nle Maymun filmi Sevdiğin seyrediyorduk bir tane. kız bana primat dedi... E ee, primatların kendilerini yırtapartan. <gülüyor> ne oldu? Kanın mı Ben bir şeyler anlatacaktım ama uzun süre herhalde susacağım ya. <gülüyor> ne kadar uzun süre? En fazla 10 saniye susabilirsin. Konuş. Bu aldatma olasılığının yüksek olduğunu söyleyerek, eee büyüklüğüyle alakalı mı, değil mi? Araştırmanın konusu bir, bu. Alakalı mı değil Öyle ne? bir şeyse bir yaştan sonra bütün erkekler şey, sadakatsiz olurlar. Efendim söyleyeyim bugün bakarsın Çünkü, tatsız kral pele doğada bilmesi <gülüyor> durmayan iki tane şey var bir, bir kulak bir kulak var bir de bazıları burun diye ama hiç alakası <gülüyor> yok nereden biliyorsunuz ya elektrik toshbilella gerçekten diye bazen. bir şey var abi yani ya, o büyümeyi değil ki o bu büyüme değil doğru sen de sarkma ile büyümeme sark, sark nereye kadar ya, biraz ne doğru hacmi yani, değişmiyor şimdi nedir yapalım. bu toshbilelanın hacmi diye sorsa oktay ne cevap vereceksin ne cevap vereceksin? Şöyle yapacağım sizde. Sarı kız toşbil alacak. Diye Teşekkürler. <gülüyor> bir türkiyeyi ben de söylüyorum. Yani şimdi yaşlandıkça Hı -hı. E, büyüme değil de yaşlandıkça pantolon yukarıya çekildiği için. Onu bence da öyle. Pantolon Tabii, Pek çok değişken var. Aslında bir illüzyonu. Yani sen toşbil aşağıyor, pantolon yukarı çıkıyor. Sen büyümüş gibi görüyorsun ama. Yani haldeki haldeki alakası. Pantolonu... Övgedeyim babam ve olmak istiyorum sizin yani bir şey söyleyeceğim sana. Sen biliyor musun onu Faiz? Hayır. Hayır bilmiyorum. Ben o. sana göndermedim mi onu? Maalesef. Unfortunately not. Hemen gönderiyorum. Please. Ee, demiş ki bilim insanları. Faiz erkek... bir şey söyleyeceğim oktay. Ben bunu bilimsel olarak da. Buyur şöyle. buradan bahsetiyordum Twitter'da da yayınlayalım, o yayınlayalım mı? Yayınlayalım mı? Evet Hı -hı. tamam. Şimdi hacmen şöyle bir şey. Diyelim ki bir balona at, içine azıcık üfle. Tamam. Ağzını bağla. Hava kaçırmayacak şekilde. <gülüyor> <bağlayayım>? Ağzını bağla diye anlatsaydım daha dikkatli dersin. Nene bağla. Ağzı Ağzını bağla? Ağzını bağla. Ondan sonra onun hacmi değişir mi hacmi? Balonun hacmi değişir evet. Ya öyle değil. Yani biraz Hayır soru sormadan anlatsan hep mesela <gülüyor> ben dinlemeye hazırım ya. Yani. Güzel olur ya Dikkatli bence. De bak, sen galiba diyorsun soruları... ki bunların dikkati dağılıyor. Arada bir soru soruyor falan. Sorarak, tabii ki soru sorarak kendinin sorduğunuz sorulara size soru sordurup size cevaplatmaya çalışıyorum. Biz buna Senin eğitim, eğitim adına bu. Eğitimde biz buna ne diyoruz? Henüz adı olmadı isterseniz siz de bir, bir şey... Win-win win win mi? Win-win bak adam win-win diye eğitimde win-win budur işte. Ee, dolayısıyla burada değişen bir hacim yok. Hacim aynı, hacim sabit, şekil müteharrik. Sarkmadan mütevellit bir takım e, sıkıntılar olabilir. Ondan sonra bunu da bilimsel olarak ben de kamuoyuyla saygıyla duyuruyorum. Başka da yapacak bir şeyimiz yok. Kamuoyuyla duyurulur. <gülüyor> Kamuoyuna duyurulur, saygıyla duyurulur. Çok güzel. De. Şöyle demiş bilim insanları demiş ki bu... E... Erkeğin toşbillerinin büyüklüğüne bakarak dişilerin sadakatinin derecesini belirleyebiliriz. Af Dişi ne kadar ha. sadakatsizse evet. erkeğin sadakatsizliği değil. Değil. Dişinin erkeğe yaklaşımı mı? Evet. Dişi ne kadar sadakatsizse yaptığımız araştırmalar sonucunda erkeğin toşbilleri o kadar büyük demiş. Ha Oradan şey yapmaya çalışıyor. Caka atmaya çalışıyor. Aslında sen boş yere bakıyorsun bak demeye getiriyor. Yani doğa, doğa. kimseye tamam, getiriyor. Maymunların bir takım tepkilerini yanlış yorumladı. Kim bunu istiyor? Nereye getirmek istiyor? Erkek primat dişi primata şey diye. Ne diyor? Ya ne Allah aşkına lütfen. <gülüyor> Lütfen diyorum bak diye konuşuyor primat. Ben bilgisayarda biraz işim <gülüyor> var abi bakıyorum. Dişi primatlar erkeği bakıyorlar bakıyorlar. Şey bunun dişinin büyük. Ol. Ben bunu en iyisi aldatayım onu diyor. Hayır, küçük bunun toş birleri. Ben gideyim aldatayım diyor. Bunun üzerine erkek ne yapıyor? Ben bunun toş <gülüyor> değil, kendi toş birlerimi diyor nasıl? o değil. Dinle. E, dinliyorum ben. Bu diyor abi. bunu diyor büyüteyim diyor. Ya bakıyor böyle önünü alamıyor. Ya toşbiller orta boy bir büyük, kavun büyüklüğüne gelmiş. Hala anlatılıyor. Anlatılıyor. E o zaman ne alakası var arkadaş? Demek ki senin zihniyet meselesi. Ama bana enteresan gelen araştırmanın beklentinin tam tersi çıkması. Hani e, küçük olduğunda daha büyük filan anlarım da. Büyük olan ondan büyük olan şey yapıyor büyük olandan kaçmıyor. Şöyle demiş ya. Dişi ne kadarsa da erkeğin toşbilleri o kadar büyük ve büyük e nasıl senin anlattığın gibi oluyor. İşte o adam sadakatsizliği görüyor. Primatlarda şey yok. "Ya benimsin." diye bir şey yok. Tamam. E gidiyor. <gülüyor> Burada. Oradayız. <gülüyor> hep, hep fikiriz galiba. E tamam. Bu büyük bir. primat uzmanı olmasak da bu konuda hep fikiriz. Hep fikiriz yani. <gülüyor> Diyor ki, evet. orada bir tabii galiba. Acaba aldatılmanın ya. kederi toş bile mi vuruyor? Vurur. O da olabilir. <gülüyor> Yürüyemeyen. Yani aldatıldıkça... Yürüyemeyen primatlar var. <gülüyor> Çok ihanet gördüm. Ben suyumu <gülüyor> alkışı gördüm. ihanetini de gördüm. tattım. Bakın diye gösteriyormuş. Sesim doldu. Sessizliğim de. Sessizliği <gülüyor> <gülüyor> <Maymun> böyle <gülüyor> yaptığında suskunluğum asaletimden diyor. Çok güzelmiş ya. <gülüyor> ya neler neler. Işte ben bu. maymun belgesi seyrettim Ali'nin bir tane maymunun annesini başka bir cengaver kabiyle kaptı. Hadi ya. Nasıl Ondan açıkladın sonra... Ali'ne? Bir, bir üzüldük böyle bir evde. tabi. Ondan sonra Sürünün lideri erkek analık yaptı. Hiç üstüne vazife değilken bir duygulandım ben. Adamsın be dedim. %99.9 DNA olarak adamsın dedim. Adamın dibisin diye bitireydin ya işte o DNA'da %1'lik fark beni ondan şey yaptı. Vallahi öyle. Vallahi öyle. Evet. Bu arada Ömür Gediğin tweet'ini ben eee tweet'i bulmak istiyorum ama çok eskilerde olduğu için ona ulaşamadık. Sadece fotoğrafı göndereceğim. Tamam Bab öyle yapalım. Bab babam ve oğlum adlı e, Tekrar şeyini. edelim. replikasını gönder. Tamam o fotoğrafı gönderiyorum ben. Ömür O zaman Gediğin... reklama giderken de e, beyefendinin